1508 numaralı konu, İbni Mesud, İbni Ömer ve İklime bin Ebi Cehil'in Kur'an okumaya çok istekli olmaları ve bu konuda Müslümanları teşvik etmeleri, İbni Mesud, radiyallahu anha, şöyle buyurmuştur, Musaflarınızı açıp onlara bakmayı asla ihmal etmeyiniz, İbni Ömer'in kölesi Nafiye, İbni Ömer evindeyken ne yapardı, diye soruldu, şöyle cevap verdi, onun yaptıklarına siz güç getiremezsiniz, o her namaz için ayrı abdest alır ve musafı da daima önünde açık olurdu. İkreme bin ebi cehil musafı eline alıp yüzüne sürer ve ağlayarak bu benim Rabbimin kelamı ve onun kitabıdır derdi. İbni Ömer radıyallahu anha şöyle buyurmuştur: Kim Hazreti Peygambere bir kere selavatı şerife getirecek olursa ona on hasene yazılır. Çarşıdaki işinizi bitirip de evinize döndüğünüzde musafınızı açarak okuyunuz. Çünkü onun her bir harfine karşılık on hasene verilir. Ancak ben elif lam mim bir kelimedir demiyorum. Bunlar 3 ayrı kelime olup her biri için de 10 hasene vardır.